273 numaralı konu, Uhud savaşında Beni Eşil kabilesinden iki adamın kıssası, evet, Beni Eşil kabilesinden bir adam şöyle anlatıyor, ben Uhud savaşında bulundum, kardeşim de vardı, İkimiz de yaralı olarak savaştan çıktık, Hazreti Peygamberin habercisi, düşmanın peşinden gidilecektir, sözünü ilan ettiğinde kardeşime, Peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım, dedim, Allah'a yemin ederim, binecek hayvanımız da yoktu ve ikimiz de ağır yaralıydık, Rasulullah ile, beraber yola çıktık, fakat benim yaram kardeşiminkinden daha hafifti, o tab düştüğünde onu biraz sırtlar götürürdüm, biraz da yürürdü, bu Müslümanların vardığı noktaya varıncaya kadar böyle devam etti.